Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.